أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالإيمان صدق رسول الله ونطق حبيب الله فيما قال أو كما قال Muhterem Müslümanlar, Asr-ı Saadet'te Mescid-i Nebevi'nin bakım ve temizliğiyle ilgilenen bir kadın vardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bu kadını göremeyince merak edip sahabeye sordu. Ashab-ı kiram, kadının vefat ettiğini söyledi. Bunun üzerine Peygamberimiz, ''Bana niçin haber vermediniz?'' buyurarak üzüntüsünü dile getirdi. Ardından o kadının kabrine gitti, cenaze namazını kıldı ve ona dua etti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin bu davranışı, Allah'ın mescitlerine hizmet edenlere vefa gösterilmesinin ne kadar da güzel bir örneğidir. Aziz müminler, Bereket ve hidayet kaynağı olan ilk mabet, Mekke-i Mükerreme'deki Kabe'dir. Yeryüzündeki her mescit ve cami ise, Kabe'nin birer şubesidir. Cami ve mescitlerimiz, Beytullah'tır. Yani Allah'ın evidir. İslam'ın nişanesi, Tevhidin merkezi, vahdetin gür sadasıdır. Şehirlerimizin kalbi, hayatımızın merkezidir. İlim, irfan ve hikmet menbağıdır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle, Cami ve mescitler, Allah katında beldelerin en sevimli olan mekanlarıdır. Kıymetli Müslümanlar Cami ve mescitlerimiz Kabe'ye Mescid-i Nebevi'ye Ve Mescid-i Aksa'ya Duyduğumuz vefanın göstergesidir Bizler Allah kelamıyla Burada tanıştık Peygamber varisleriyle Burada buluştuk Rahmani ve Nebevi Terbiyeyi burada aldık adab ve erkanı burada öğrendik. Birlik ve beraberliği, kardeşlik ve vefayı burada kuşandık. Değerli müminler, Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur. Allah'ın mescitlerini, camilerini, ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazını kılan, zekatını veren, ...ve yalnız Allah'tan korkan kimseler imar ederler. Evet, cami inşa etmek önemlidir. Ancak asıl önemli olan, camilerimizi varlığımızla imar etmektir. Zihinlerimizi ve gönüllerimizi caminin huzur iklimi ile buluşturmaktır. Kadını, erkeği, çocuğu, genci... ...ve yaşlısıyla camilerimizi şenlendirmektir. Rabbimize ve birbirimize vefayı... ...irfan mektebi camilerimizde pekiştirmektir. Aziz Müslümanlar... ...her yıl... ...bir 7 Ekim tarihleri... ...camiler ve din görevlileri haftası olarak kutlanmaktadır. Başkanlığımız... Bu yılın temasını cami din görevlileri ve vefa olarak belirlemiştir. Hafta vesilesiyle camilerimizin hayatımızda ve gönül dünyamızdaki yerini yeniden idrak edeceğiz. Ömrünü din hizmetine adayan vefa erlerini, fedakar hocalarımızı, hademeyi, hayratı camileri imar, inşa ve ihya eden aziz milletimizi rahmet ve minnetle yad edeceğiz. Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum. Hutbemi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cami ve cemaate vefanın önemini ifade eden şu hadisi ile bitiriyorum. Bir kişinin sürekli mescide, camiye gittiğini görürseniz onun imanına şahitlik edin.